Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah Efendim bir izleyenimiz Selamun Aleyküm Pirim, Babam, Canım Bizler sevdiğimiz birinden ayrı kalınca onu bu kadar özlüyor Hatta bazen kahroluyorken Durmadan onu düşünüyorken Ona kavuşmayı bekliyorken Siz bu kadar sevdiğiniz ve tanıdığınız Rabbinizin aşkıyla nasıl dayanıyor Nasıl sabrediyorsunuz Allah sizdeki marifeti bizlere de nasip etsin ve sizi her zaman önümüzde önder eylesin, rehber eylesin. Sizi ve kardeşlerimizi çok seviyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her şey zaten aşktan ibaret, muhabbetten ibaret. Aslında bütün insanlar Rabbini arıyor, Rabbini istiyor, farkında olsa da olmasa da bu böyledir zaten. Ama aşkı yaşamak bambaşka bir şeydir. İnsan aşktan ibaret, hakikat böyledir. Ama insan kendi kendini perdeleyince, başka şeylerin peşinden koşar, hayatını başka şeylerin yolunda, uğrunda feda eder, kurban eder. Aşkı, aşıklığı anlatırken, vuslat yolculuğunu anlatırken, aşka yolculuk, aşkla yolculuk, bir de aşkta yolculuk dedik. Aşka yolculuk, Allah için yaptığın her şey sana Allah'ın aşkını, muhabbetini, sevgisini kazandırır. Allah seni sever yani. Allah'ın sevdiği neyi yaparsan yap, onun karşılığında Allah'ın sevgisini kazanıyorsun. İman kazanıyorsun. Bir O sevgiyle bir de yolculuk yapıyorsun. Bu da aşkla yolculuktur. Yolculuk hızlanıyor yani. Önüne geleni, evet geçiyor, aşıyor. Her engeli o aşkla aşıyorsun. Tabi açtıkça engelleri, kazandıkça o imtihanları, Allah için güzel yaptıkça, doğru yaptıkça o aşk, muhabbet artmaya devam ediyor. Gönül o aşkla, muhabbetle dolduğunda <gülüyor> her zerreye tecelli ediyor insanın her zerresi aşk oluyor yani. Bu zahiri olarak da böyledir, manevi olarak da böyledir. Zahiri olarak da öyle olur. Yani o kişi kendine baktığında aşktan başka bir şey görmez. Sadece kendine değil, varlıkta neye bakarsa baksın, sadece o aşkı, o muhabbeti görür. Belki bütün varlığın o, hamd ile tesbihini dinlerken, görürken, seyrederken, bir de bütün varlık ona da bir şey söylüyor. Belki arkadaş olmuşlardır, onun da bütün varlığı, zerresi, her zerresi Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Çünkü bütün varlıktan duyduğu her muamelede Evet, aldığı hitaptır. Tek bir hitap alır. Tek bir söz duyar. Seni seviyorum. Bu hitabı Allah'tan alır. Allah ona hangi muameleyi yaparsa yapsın aldığı tek hitap budur. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Onun için bu muameleyi sana yapıyorum. Seni sevdiğim için bu muameleyi yapıyorum. Ama kelime direkt seni seviyorum olarak gelir. Bütün şiddetiyle, her zerresiyle her anda bu sesi, bu hitabı işitmeye devam eder. Bu hali yaşamaya devam eder. Onun da söylediği tek bir şey vardır. Ben de seni seviyorum. Ama hitap önce Allah'tan geliyor. Rabbinden geliyor. Bütün varlık üzerinden geliyor. Bütün o olaylardan, meselelerden. Dolayısıyla Allah'ın kendisine yaptığı her muameleden gelen hitap bu hitaptır. O da cevap olarak ben de seni seviyorum. Onun için Allah'ın her muamelesini sever ve her muamelesinden razıdır. Her muamelesini seviyor. Her muamelesi karşısında ben de seni seviyorum diyor. Başka bir şey işitmiyor. Başka bir şey de görmüyor. Yani Rabbinin tecellisinden başka da bir şey görmüyor. Bu genel olarak bu böyleydi. Bir de özel olarak Allah'ın tecellisi vardır, muamelesi vardır, hitabı vardır. Bu ayrı. Ona dayanmak imkansız denecek kadar zordur. Yani kulun o anda darmadağın, toz duman olmaması imkansız denecek kadar zordur. Evet, nasıl dayanır? Allah onu öyle yaratmış, onun için dayanıyor. Yoksa, söyledim darmadağın, toz duman olmaması mümkün değildir. Ama ayrılık gerçekten zor şey. Bu ayrılık öyle iki şeyin birbirinden ayrı olması gibi değildir ama bu dünya hayatını yaşadıkça, imtihanlar oldukça ayrılık vardır. Evet bir beşer gibidir, bir kul gibidir. Dolayısıyla Rasulullah Efendimiz ne buyurdu Aleyhisselatü Vesselam? Ben de sizin gibi bir beşerim. Sevindiklerinizde sevinir, üzüldüklerinizde üzülürüm. Bu onun beşeri tarafı. Ama baktığımızda ne buyurmuştu? <gülüyor> Hazreti Übeyit buyuruyordu. Keşke bir taş olsaydım, keşke bir kuş olsaydım, hesap olmasaydı. Rabbim beni hesaba çekmeseydi, Rabbimin huzurunda mahcup olmasaydım. <gülüyor> Hz. Ömer buyur, buyurdu o da, keşke ölseydim, toprak olsaydım, Rabbim beni bir daha diriltip hesaba çekmeseydi. Nasıl bir şeydir? Bunu anlamak gerekiyor. Hz. Ali Efendimiz buyuruyordu, ne olaydı? Aram beni doğurmayaydı. Resulullah Efendimiz hayatında hiç keşke diyememiş. Evet. O ne söyledi? Allah'ın onca ikramına rağmen, muamelesine rağmen, Allah'ın kendisini nasıl sevdiğini bilmesine rağmen, ne dedi, ne olaydı, Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmayaydı. Hepsi de Aşkla söylenmiş. Daha doğrusu aşka gark olmuş şekilde söylenmiş sözler. Aşka dayanmak belki kolaydır ama aşk olmak, aşk olmaya dayanmak çok zor bir şeydir. Böyle sessiz, sakin durmak gerçekten zor bir şeydir. Belki dünyaya katılmak zor şeydir. Ama o Rabbinden razidir. İtiraz etmez. İtiraz edecek bir kelime söyleyemez. Bir şeyi gönlünden geçiremez. Mesela arada bir... Biz de söylüyoruz öyle. Evet, keşke... Yani... Eğer sorulsa ne istiyorsun diye sorulsa evet, vereceğimiz cevap olmamayı istiyoruz. Hiç olmamayı istiyoruz. Yok olmayı istiyoruz. Rabbimiz var yeter. Varlık olarak o yeter. Biz olmak istemiyoruz. Yani onun varlığı karşısında bir varlık olmak istemiyoruz. buna beraber çok böyle sıkıntı daralınca ne diyoruz? bu dünya'yı sevmiyorum diyoruz. Rabbimize söylüyoruz tabi, dünya'yı sevmiyoruz. Bak başka bir şey diyemiyoruz. Sadece öyle söylüyor. Sevmiyorum diyorum burayı, o kadar. Gerçekten sevmiyoruz yalnız. Sevmiyoruz, sevemiyoruz. Ama o bizim burada kalmamızı seviyor. O bizim burada kalmamızı seviyorsa, evet. sözümüz bunu söyleyince bile, Sözümüzü tekrar geri almak zorunda kalıyoruz. Ne diyoruz? Vazgeçtim. Özür dilerim. Estağfurullah'la azim diyoruz. Bir beşer olarak onu söyledim. Sevmiyorum derken beşer olarak söyledim. Evet. Ama ne olursa olsun mutlaka bu bir gün biter. Bitmeyecek diye bir şey yok. Herkesinki bitmiş bu durumda bizim de biter. Daha önce söylemiştim. Eğer Allah huzuruna davet edip gidersek kimse öyle hastalıktan öldü demesin. Mutlaka aşktan ölmüşsünüz. Evet. Efendim İzmir'den Amin'e Duran Allah rahmeti, bereketi üzerinizde olsun hocam. Ben hacca gidiyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Orada nasıl düşünüp ne yapmalıyım? Beni öyle beni öyle aydınlatıyorsunuz ki. Allah sizden razı olsun. Rabbimin selamı sizin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Hacda yaptıklarımız zahiri olarak bir semboldür, semboliktir yani. Ama bir de onun hakikati vardır. Hacın, o hacdaki ibadetlerin içini doldurmak gerekir. Giderken önce böyle her şeyden soyunmak gerekir. Zaten ihrami onun için ihrama giriyoruz. Dünyaya ait ne varsa arkamızda bırakmamız gerekir. Buna ailemiz, çocuklarımız, evimiz, her şeyimiz dahildir. Ölüme gider gibi, ölür gibi gitmemiz gerekir o ihram kefeni temsil ediyor her şeyi sahibine teslim edip geriye dönüp bakmamak gerekir eğer böyle başlamazsak devamını doğru getiremeyiz evden çıktığımız andan itibaren artık ihramdayız bununla beraber hac yolculuğu başlamış hac başlamıştır onun için geriye dönüp bakmıyoruz bakmamamız gerekir bütün dünyadan, dünyalıktan, dünyaya ait olan şeyleri Rabbine, Rabbimize teslim ediyor. Sahibine teslim ediyoruz. Farz edelim ki öldük yani, öyle. Öylesine teslim etmek gerekir. Buna beraber gittiğimizde tavaf yaparken Allah'ın Beytullah, Allah'ın evi, evim dediği Çabe'nin etrafında dönüyoruz. Dönerken, neden dönüyoruz? Dönme, aşkın ifadesidir. Sevginin, aşkın, muhabbetin ifadesidir. Senin et, evinin etrafında dönüyorum. Bu zahiri olarak. böyle Böyledir. Aslında ne demektir? Ben senin rızan, sevgin, aşkın peşinde koşuyorum ya Rabbi. Benim istediğim sensin. Evin sahibini istiyoruz. Evi değil. Evet, evin etrafını tavaf ediyoruz, dönüyoruz. Evin sahibini istiyoruz. Seni istiyorum. Mustafa ile Meryem arasında gidip gelirken evet, Hazreti annemizi takdir ediyoruz. İsmail'e su aramak için o iki tepe arasında gidip geliyor. Herkesin İsmail'i vardır. Sevdiği vardır. Evet, sevdiği kendisidir. Allah'ın kendisine nefrettiği ruhudur. Hazir annemiz onun için o ölmesin diye, ona bir şey olmasın diye ona su arıyor. Biz de manevi olarak ölmeyelim diye evet, o sahi yapacağız, koşacağız yani. Çaba gayret sarf edeceğiz. Allah nasıl ki o zemzemi Hz. İsmail'in ayağı altından çıkardıysa Allah sana o zemzemi ikram edecek o hayatı verecek, manevi hayatı tattıracak birini önüne koyar demektir. Ama senin koşman lazım yalnız. O koşmamız duamız olmuş olur. Evet, o da müsil-i kamildir tek kelimeyle. Aynı şekilde ...Arafat'ta dünyanın dört bir yerinden insanlar gelmiş, mümin kardeşlerimiz gelmiş. Hepimiz bir ve beraber olmuş oluruz orada. Orada da kardeşliği anlayıp tatmamız gerekir. Müminler kardeştir. Evet rengi, dili, ırkı, işi ne olursa olsun o senin kardeşin. Bir, bir görmemiz gerekir. Allah birliği öğretiyor. Tevhidi bize öğretiyor orada. Şeytani taşlarken nefsimizdeki şeytani fikirleri, duyguları, işleri taşlıyoruz. Ondan kurtulmak için. Kurban keserken artık iş bitmiştir. Nefsimizi Allah'a kurban ediyoruz. Kendimizi Allah'a kurban ediyoruz. Varlığımızı kurban ediyoruz. Ben yolunun kurbanıyım diyoruz. Evet, Hacı böyle anlamak gerekir. Nasıl ki kurbanı keserken Hz. İbrahim'in, Hz. İsmail'i kurban etmesini aslında sembolik olarak taklit ediyoruz. Her şeyi kurban ettim. En sevdiğimi yolunda kurban ettim ya Rabbi diyoruz. İstediğim sensin, sevdiğim sensin demiş oluyoruz. Onun için hac hayat demektir. Allah kuruna kurum ben senden böyle bir hayat yaşamanı istiyorum. hayatı böyle yaşamanı istiyorum. Deyip hacda hayatı öğretiyor. Kulluğu öğretiyor. Onun için asıl insan hacca gidince hacı olmuyor. Geri gelince hacı oluyor. Eğer hacca gidip bütün bunları anladıysa, artık hayatı öyle yaşamaya başladıysa, Allah'ın aşkının muhabbetinin peşinde koştuysa, sema ettiyse, kendine bir müşkid-i kamil arayıp, o ona zemzem olduysa, su olduysa, hayat olduysa, onunla dirildiyse, onunla beraber yürüdüyse, aşkı muhabbeti onunla beraber kazandıysa, Burada beraber Arafat'ta nasıl ki bütün dünyanın dört bir yerinden gelen o Müslümanlarla beraber, Müminlerle beraber bir ve beraber olup aynı duayı yapıp ayakta durduysa ayakta durması gerekir. Vakta yapıyor orada, ayakta duruyor. Ayakta Niye ayakta duruyor? Evet Allah yolunda her şeyi yapmaya hazırım. Kimin için? Kendim için. Bütün dünyadaki Müminler, Müslümanlar için. Biz kardeşiz, biriz çünkü. Eğer geri döndükten sonra hayata bakışı böyle olduysa, mümince bir bakış olup bir gördüyse hiç kimseye böyle şuci bucu demeden, işine, gücüne, rengine, ırkına, diline bakmadan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse, kardeşimdir deyip onun için yüreği yandıysa kendisiyle bir gördüyse evet, arafat olmuştur. Aynı şekilde kurbanı da bunun için eğer yaptıysa her şeyini Allah yolunda kurban etmeyi, en sevdiğini kurban etmeyi göze aldıysa, bunu yapabildiyse, her şeyim Allah'a kurbandır dediyse, canım Allah'a kurbandır dediyse, hac, hacı olmuştu İşte hac bu. Hayatı hacdan öğrendi. Onun için bir sefer hac etmek yeterlidir. Çünkü bir seferde onu öğreniyor, öğrenmesi gerekir. Yoksa böyle bütün bunları anlamadan, Gittik işte kabine etrafında döndük, say yaptık. Arafata çıktık, şeytan da taşladık, kurbanı da kestik, geldik. Tamamdır. Bu takridi ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Allah bedelle gönlün beraber olmadığı hiçbir ibadeti kabul etmez. Evet. niyetin olması gerekir. Gönlün beraber olması gerekir. Gönül beraber olurken gönül Hangi halde, hangi hali yaşaması gerektiğini de anlaması gerekir ki o ibadet olsun, hac ibadeti olsun. Nasıl ki Resulullah Efendimiz insanlardan öylesi var ki namaz kılarlar, onlara sadece yorgunluk kar kalır, oruç tutarlar, sadece onlara açlık kar kalır, hacı söylemedi. Eğer söyleseydi ne derdi? Hac yaparlar, sadece onlara turistik bir gezi kar kalır der. Öyle olmaması gerekir. Oradan o Allah'ın murad ettiğini almamız gerekir. Allah'ın muradı neyse onu almamız gerekir. Öğrenmemiz gerekir. Evet inşallah Allah bütün müminlerin, Müslümanların, kardeşlerimizin hacini kabul eder. Hacı e, idrak edenlerden eyler bizi inşallah. Efendim Adana'dan Azize Güncü <gülüyor> Esselamu Aleyküm Rabbimin Aleyküm. sevgisi siz Efendimin ve Diyar TV ailesinin üzerine olsun Hamdolsun gönül bahçesinde bize de yer verdiniz Aşk kapısına bizi de aldınız umuyorum ki almışsız, almışsınızdır Çünkü biz seni canımızdan vazgeçecek kadar seviyoruz Her gün Allah hamd ediyorum Siz efendimle birlikte yolculuk yaptığım için Kıymetli vaktinizi almak istemem. Bu garip, aciz kula bir selamınızı gönderirseniz bahtiyar etmiş olursunuz. Allah ömrümüzden ömür versin size. Rabbim yardımcınız olsun. Can efendim sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Hem aziz kardeşimize hem Adana'daki bütün kardeşlerimize selam olsun. Allah o aşk kapısından içeri almıştır inşallah. Kendisi de buna şahittir. <gülüyor> aşk kapısından içeri alınmak demek Allah'ı kabul etmek demektir. Allah'ı tek maşuk olarak kabul etmek demektir. Tek mağbud olarak kabul etmek demektir. Bir kul kabul edip isteyince Allah o kapitan onu içeriye alır. Elbette ki her şeyi bir vesileyle yapar. Nasıl ki peygamberini hidayete vesile eyler, imana vesile eder. O aşka muhabbete de peygamberini vesile eder. O kapitan da onunla içeriye alır. Kıyamete kadar peygamber varisleri aynı şekilde imana, hidayete vesile olur. O aşka, muhabbete aşk kapısından içeri alınmaya vesile olurlar. Allah onları vesile eder. Kardeşimize, kardeşlerimize selam olsun. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Ticaret yaparken bir maldan <gülüyor> ne kadar kar etmemiz gerekir? Her mala aynı ölçüye koymak doğru değildir. Makul ve mantıklı olması gerekir duruma göre. Bununla beraber ticareti yapanlar bunu bilir. Satarken değil, alırken kar etmek gerekir. Yani biri bir mali 10 liraya alır, öteki gidip 15 liraya almıştır. İkisi aynı kârı yapabilir mi? Yapamaz. Yapmaya kalkışırsa 15'e alan Ticaret yapamaz, satış yapamaz. Dolayısıyla alırken kar etmesi gerekir. Mutlaka onun bir ölçüsü vardır, olmalıdır. Yani böyle normal ölçü olarak yüzde yirmi, beşte bir kar olur. Bu bazen yüzde <gülüyor> yirmi olur, bazen yüzde elli olur. Yani onun alışına göredir. Yani normal olarak o mal kaşaysa onu arttırmadan satması gerekir. Alırken kar etmeye, ucuz alıp satmaya çalışması gerekir ki e, kar etsin. E, herhangi bir ölçü koymak doğru değildir. O pazara göre, pazarın durumuna göre olması gerekir. Fazla satmak yerine, e, yani pahali satmak yerine sürümden kazanmaya çalışıp e, fazla satmayı tercih etmek gerekir. Efendim Ankara'dan Murat Arslan, Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Bizim bir patronumuz var, 10 dakika erken çıkarsak laf yapıyor. 10 dakika erken çıkarsak laf yapıyor ama 1 saat ya da 2 saat geç çıkarsak ses etmiyor, bu haksızlık değil mi? Bu hem haksızlık hem zulüm. Mümin, Resulullah Efendimiz buyurdu. Kendine tanıdığı hakkı, evet, kardeşine de o hakkı tanır. Kendisi için olunca, kendi menfaati olunca fazla çalışsa sorun değil. Ama beş dakika geç erken çıkarsa sorun oluyor. Yarın kıyamet günü bunun hesabını veremez. Bununla beraber, eğer biri birini çalıştırıyorsa, Mutlaka onların hesabını yapmak zorundadır. Tıpkı bir aile gibi her şeyleriyle ilgilenmek zorundadır. Allah o malı, o imkanı vermişse ona, bu durumda o da yanında çalıştırdığı o kardeşlerine, mümin kardeşlerine mutlaka hem haklarını vermesi gerekir, hakkını vermek yetmiyor. İdare edecek kadar hakkını vermesi gerekir. Yani dese ki işte devlet Askeri ücret olarak bunu belirlemiş, onun için ben de bunu veriyorum diyemez. Kazancına göre vermesi gerekir, onu ona göre bölüştürmesi gerekir. Hem hastalıkıyla meşgul olması gerekir, hastalıkla ona göre ilgilenmesi gerekir. Herhangi bir ihtiyacı, bir sorunu, bir sıkıntısı, bir derdi varsa, bir musibet, bir bela başına gelmişse, bir kardeş gibi muamele etmek zorundadır. Yoksa hesabı veremez onunla beraber olmuş, onu çalıştırmayı eğer kabul etmişse, bütün bu sorumluluğu birden almış olması gerekir, alması gerekir. Yoksa beni ilgilendirmez. Çalışır, akşam eve gider, o beni ilgilendirmiyor. Evde ne var, ne yok, ne sorunu var beni ilgilendirmez diyemez. Mümin bu değildir. Yani mümince hayat bu değildir. Allah'ın bizden istediği bu değildir. Eğer haklar sayılsa, Hesabı vermek zor şeydir. Sadece parasını vermiş ya da fazla çalıştırmamış o onu kurtarmaz. Evet. Mal sahibi olmak zor şeydir yalnız. Öbür tarafta herhalde keşke hiçbir şeyimiz olmasaydı diyecekler. Hakkını veremeyenler. Efendim Yahya Çelik, ihlaslı olmayı nasıl başarırız? Bir işi yaptığımda şeytan hemen devreye giriyor, hemen böser veriyor demiş. Evet. İhlaslı olmak, yani halis olmak, saf olmak, saf kul olmak, abd olmak, saf Allah için olmak. Eğer bir kul Allah'a imar etmişse ihlaslı olur. İhlası imani kadardır, kadardır. Saviyeti imani kadardır. Yapılması gereken şey, marifetullahı kazanmaktır, Rabbini tanımaktır, anlamaktır. Dolayısıyla o marifetten muhabbet hasıl olur, iman hasıl olur. O zaman insan ihlaslı olur, halis olur, halis kul olur, saf kul olur. Yapmamız gereken şey imanımızı arttırmak. Bunun için de Rabbimizi tanımaya çalışmamız gerekir. Evet, i̇simlerinden tanımaya çalışmamız gerekir. Evet, vahyinden tanımaya, anlamaya çalışmamız gerekir. Peygamberi üzerinden tanımaya, anlamaya çalışmamız gerekir ki tanıyabilelim. Tanıdıkça severiz, tanıdıkça aşık oluruz. Ne buyurdu bir de Resulullah Efendimiz ve vesselam? Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Evet, biz tanımaya çalışırken bu bizim aynı zamanda duamız olur. Bir yandan tanıyor, bir yandan o muhabbetimiz artıyor. Rabbimizi seviyoruz. Dolayısıyla Rabbimiz bizi seviyor. O bizi sevince ne olur? O bizi sevince kendini bize tanıtır. Şöyle perdeyi bir aralayıp bir kendini bize bir ismiyle tecelli edip tanıtsa artık Evet. Allah'a aşık olmuş oluruz. Bütün dünya bir araya gelse bize herhangi bir şekilde vesvese veremez. Gönlümüzü Allah'tan başka tarafa döndüremez. Bütün dünyayı bize verseler o muhabbetten, o aşktan bir zerresini vermez. Evet. Ne buyurdu? Kutsi hadiste. Kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle şekilde yaklaşır. Sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Allah deyip yaklaşmaya devam eder. Kulum bana yaklaştıkça beni sever. Ben de onu severim. Artık iş öyle bir hal alır ki bütünüyle seviyor kulunu. Kul bütünüyle Rabbini seviyor. Allah da Kulunun her halini seviyor. Çünkü kulundan tecelli eden, meydana gelen her hal Allah'ın rızasına uygundur. Sevgisini kazanmak içindir. Ben bir kulümü sevdiğimde, kul bu hale geldiğinde artık bütünüyle Allah onu seviyor. Ben bir kulümü sevdiğimde o kulüm benimle görür. Benimle bakar, benimle görür. Benimle dinler, benimle işitir. Evet benimle söyler. Benimle konuşur. Benimle tutar. Benimle yürür. Benimle sever. O bütünüyle Allah iledir. Allah ile nazar eder. Allah'ın emrettiği gibi. Allah ondan konuşur. Daha doğrusu Allah onun üzerinden konuşur. Dinlerken. Benimle dinler dedi. Bu bamaşka bir şey. Ama öyle söyledi. Apaşık söyledi. Bu neye karşılıktır? Allah'ın kuğrunu sevmesine karşılıktır. İmana karşılıktır. İman olmaya, aşk olmaya karşılıktır bu. Allah size böyle bir nimeti ikram etsin. Allah ile bakan, Allah ile dinleyen, Allah ile konuşan, Allah ile tutup, Allah ile yürüyen, Allah ile seven kullarından eylesin. Evet. Efendim bir Hocam hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Benim <gülüyor> sorum iş yerimizin bereketli, kazandığımız rızkın hayırlı ve bereketli olması için iş yerini açarken hangi duayı okumamız gerekir? Evet. Dua öyle eee şu duayı okuyalım, bu duayı okuyalım demek doğru değildir. Kulun Allah'a duası olmalıdır, Özel duası. Herkes için ayrı. Nasıl bir dua yapabilir? Gönlünden ne geliyorsa, nasıl geliyorsa onu mazeretiyle beraber söylemelidir. Mesela peygamberler dua ettiğinde Ya Rabbi şunu senden istiyorum, bunu bunun için istiyorum demişlerdir. Allah duayı bize öğret, böyle öğretiyor. Peygamberler gibi dua et diyor. İş yerimizi aşarken evet, nasıl dua etmemiz gerekir? Mesela dese ki ya Rabbi benim gayem, amacım, derdim ebedi hayatımı kazanmaktır. Senin rızanı kazanmaktır. Buradan, bu rızı kapısından bana hesapsız rızık ver. Sen dilediğine rızkı genişletir, açarsın, dilediğine daraltır, dilediğine hesapsız rızık verirsin. Bana hesapsız rızık ver, yolunda harcayayım. Ebedi hayatımı onunla kazanayım. Senin bana ikram ettiğin gibi ben de kullarına ikram edeyim. Örnek verdim yani. Ya da ya Rabbi, Şöyle şöyle borçlarım var. Borçlarımı ödemek istiyorum. Kimse benden dolayı sıkıntı duysun istemiyorum. Onun için rızkımı genişlet, borçlarımı ödeyeyim ya Rabbi. Ya da şöyle bir, kendime ev almak istiyorum ya Rabbi. Onun için evim kıblegah olsun. Orada sana kulluğumu yapayım, ibadetimi yapayım, zikrimi yapayım. Misafirler ağırlayayım ebedi hayatımı kazanmam için evet, bunu bana ikram et. Onun için rızkımı genişlet ya Rabbi. Yani kendi durumuna göre dua etmelidir. Herkes kendi durumuna göre dua edip mazeretini beyan etmelidir. Yoksa işte şu duayı yapalım. Asla böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey düşünmeyelim. Kul birebir Rabbi ile muhatap olup istediğini ondan istemelidir. Başkasının söylediğiyle değil. O söylediği kendisine ait Kulluğuyla olsun. imanıyla muhabbetiyle olsun. Sen benim Rabbimsin. Ben de senin kurunum. Ben bütünüyle sana muhtaç olan kurunum. Onun için senden istiyorum. Senden bunu bunun için istiyorum deyip istemelidir. Böyle yaptığımızda inşallah Allah duamızı kabul eder. Rızkımız gelişler. Açarken besmeleyle açıp içeri girerken selam veriyoruz. Selamımızı bir de kendimiz geri alıyoruz. Oradaki her şeye selam veriyoruz. Her şey diridir. Rabbini hamd ile tesbih eder. Onların selamını duymadığımız için selamımızı geri kendimiz alıyoruz. Selamlarını duyarsa ihtiyaç kalmaz. Evet. Efendim Ankara'dan bir izleyenimiz Buhari'nin hadis kitabında geçen rejim ayetinin keçinin yediği söyleniyor. Bu rivayet ne kadar doğrudur? Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Evet. Bu kelime küfür bir kelimedir. Hadis ister Buhari'de geçtin, ister Buhara'da geçtin, o farkı etmiyor. Her şeyi böyle onlara mal edip böyle e, müminlerin imanını bozmak yanlış bir şeydir. Çünkü Allah vadde bu bulundu ki bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız dedi. Bu durumda eğer keşi ayeti yediyse, Allah onu korumadı demektir. Ne oldu? Küfür oldu. Bu ayeti inkar oldu. Allah korumadı. Keşi yemiş. Böyle bir şey olur mu? Yani ile de bir şey uyduracaksın, bundan dolayı bir ayeti, ya oraya ayet yatacaksın, Allah adına oraya bir şey yazacaksın. Yazamadığına göre keçi yedi diyeceksin. Bu küfür. Böyle bir şey olmaz. Haşa. Evet. O hadis, hadis değildir. Böyle bir şey yoktur zaten. Allah onu indirmiş ve o koruyor. Değil keçi, öküz bile onu yiyemez. Kardeşlerimiz emin olsun. Böyle bir şey de yoktur. Evet. Rej. Allah neyi buyurduysa o. Evet. zina eden erkeğe de kadına da yüz sopa vardır evli olsun bekar olsun o farkı etmiyor Recep Yahudilerde Tevrat'ta vardı ama Kur'an'da Recep yoktur keçi de yememiştir öyle bir şey yok yani evet efendim bizdenimiz kız kardeşimin çocuğu biraz hastadır geceleri uyumuyor kalp atışları çok hızlı Doktora göstermişler, teşhis koyamamışlar. Tekrar götürecekler yakın zamanda. Bir de geceleri uyuyamıyor, üzerinde nazar olduğunu düşünüyoruz. Bir de kan tahlilleri de düzgün çıkıyor. Çocuk iki yaşında, dualarınızı bekliyoruz. Evet, inşallah herhangi bir sorun yoktur. Bütün çocuklar aynı olur, hepsinin kalp atışı aynı olur diye bir şey de yoktur. Nasıl ki insanların böyle kalp atışları farklı farklı ise, evet, kimisi... Kimisinin 60'tır, kimisinin 80'dir, kimisinin 100'dir, kimisinin 120'dir. Evet, çocuklarda da böyle farklı farklı olabilir. İnşallah herhangi bir sorun yoktur. Onun için bunu bile dert edinmeleri, sorun edinmeleri doğru değildir. Kul Allah'ın kuludur. O yaratmış. Eğer diğer insanlardan kalbi biraz daha hızlı atıyorsa onun da bünyesi ona göredir. İnşallah herhangi bir sorun yoktur. Sadece arada bir götürüp kontrol etmeleri 6 ayda bir bir sorun yoksa yoktur. İle de bir sorun var demek, doğru değildir. Evet, Allah inşallah, varsa bir sorun sıkıntı, Allah şifa verir, İnşallah bir sorun da görülmüyor, yoktur inşallah. Evet. Efendim bir izleyenimiz, selamünaleyküm, Allah sizlerden razı olsun, Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Efendim benim sorum, iki insan birbirine karşı muhabbet duyuyorsa, evlenmek istiyorlarsa, Aileleri de buna karşı geliyorlarsa asla olmaz diyorlarsa evet. vazgeçmeleri mi gerekir? Ne yapmak lazım? Herkes benim sevgiye <gülüyor> Aşka muhabbete ne kadar kıymetli gel verdiğimi bilir. Ne kadar ciddiye aldığımı Herkes bilir Seven sevdiğini mutlaka Kazanmak için çaba gayret sahip etmelidir. Gerekeni yapmalıdır. Analar babalar bu arada haksızlık etmiş, üzülme etmiştir. Sanki kendileri evleniyormuş gibi hesap yapıp kendileri beğenmezse kabul etmiyor. Bu yanlış bir şeydir. Analar babalar çocukları kiminle evlenmek istiyorsa, eğer bir fikirleri varsa, olumsuz bir fikirleri varsa bunu çocuklarına beyan etmelidir. Şundan dolayı istemiyorum bundan dolayı istemiyorum, diyebilir. Bu benim fikrim. Ama tercih demelidir. İş çocuklara gelince, ikisi birbirini seviyor, her iki tarafta yok diyorsa, evet bu durumda yapılması gereken şey, hayat onların hayatıdır. Herkes kendi hayati hakkında karar verme hakkına sahiptir. Bu hakkı Allah vermiştir. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Bak hak veriyor. Allah iman edip kafir olma arasında kuluna hak tanımış. Yani kul nasıl evlilik hakkında çocuğuna hak tanımıyor? Niye tanımıyor? Kendini onun sahibi olarak görüyor. Onu kendi kendisine ait bir mal gibi görüyor. Ben ne istersem öyle olur diyor. Çocuğu olarak görmemiş. Malı olarak görüyor. Evet bu durumda gereken yapılmalıdır. Gereken yapılmalıdır. Allah onlara yardım eder. Yuvalarını kurmalıdır, Gerekeni yapmaları lazım. Bu tavizi vermek doğru değildir. Hiç kimseye. Hayatımız hem dünya hem hayatımız hakkında, ahiret hayatımız hakkında karar verme hakkına sahibiz ve kararı vermemiz gerekir. Söz konusu, sevmek olunca, aşk olunca, evet, onu böyle hafife, basite almak doğru değil. Aşk mübarek bir şeydir. O iki insan birbirini sevse de öyledir. Ona mani olmak evet, zulüm, zalimliktir. Sevenleri ayırmak zalimliktir. Buna beraber onları kavuşturmak büyük bir hayır, büyük bir nimeti insana kazandırır. Ne diyoruz? Gerekeni yapın. Evet. Efendim Merve isimli bir izleyicimiz. Aşk efendim, can efendim, saf aşk, saf nur efendim. Yeryüzünde sevilmeye, aşkına kurban olunmaya, yoluna kurban olunmaya layık tek efendim. Sizi çok seviyoruz, sizi çok çok seviyoruz. Sevgisi, hamde, şükre, layık, aşk efendim. Sizi ikram eden, sevdiren Rabbime sonsuz ham ve şükürler olsun. Hamdolsun. Kardeşlerimiz kendi aşkını anlatıyor. Aşk olmasa böyle anlatabilirler, böyle söyleyebilirler. Asıl aşk onlar, asıl muhabbet onlar. Aşkı seven onlar. Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışırken doğru tanımamız gerekir. Allah sever ve sevilmeyi sever. Allah kendini seviyor, kendisine ayna olsun, halife olsun diye insanı yaratıyor. Insandan da kendisine iman etmesini istiyor. Yani kendisini sevmesini, kendisine aşık olmasını istiyor. Allah gurrünü seviyor. kuru üzerinde kendi güzelliğini, esmasını, tecellisini seviyor bir de kuruğun kendisine iman etmesini kendisini sevmesini seviyor Allah seviyor ve sevilmeyi seviyor Hazreti insan da budur ne kadar sevdin ve ne kadar sevildin o kadar Hazreti insansın onun için buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur yani ne kadar seviyor, ne kadar seviliyorsan o kadar hayırlısın, o kadar hayır olmuşsun demektir. Belki bunu kaybetmişiz. İnsanlık bunu kaybetmiş. Bunu anlamamış. <gülüyor> sevgisi dilindedir. Sevgisi laftadır. Sevince bile bana ait olsun diyor. Gönlüyle sevmemiş. Gönlüyle sevemiyor. Gönül yok ki sevsin. Gönül çöplüğe dönmüş. Nefis orayı işgal etmiş. Sevince bana ait olsun diyor. Eğer bana ait olmazsa ne diyorlardı? Benim olmazsa toprağın olsun. Nasıl sevgidir bu? Bu Sevmek bu mudur? Sevmek böyle miydir Kendini seviyor. Nefsini seviyor. Kendi nefsi için seviyor. Eğer benim olmazsa diyor toprağın olsun. Ölsün. Ya da öldürüyor bakıyorsun. Sevmek böyle midir? Bunu sevmekle ne alakası var? Tam tersine bu nefsini seviyor. Karşısındakini sevmemiş. Nefsine ait olsun istiyor. Nefsine ait olmayınca düşman oluyor bu sefer. Öyle değil. Sevmek böyle değildir. Gönül ile sevmek, gönül ile sevince Allah ile seviyor. O mutlu olsun der. O sevinsin der. O rahat etsin der onunla beraber, onun sevinmesiyle beraber sevinir. Evet, onun için aşk böyle mübarek, kutsal bir şeydir. Nereden geldik buraya? Evet. Hep beraber Rabbimizi seviyoruz. Birbirimize o sevgiyi ikram ediyoruz. Onun için seviyoruz, onunla seviyoruz. Hatta sevmekten, aşktan başka bir şey olmasın diyoruz. Nasıl zahiri olarak yiyip içiyorsak, yemeye, içmeye ihtiyacımız varsa manevi olarak da o sevgiye, aşkı, muhabbeti yemeye, içmeye ihtiyacımız vardır. Bunu birbirimize ikram etmemiz lazım. Efendim Aydan Kılıç, hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Sorum olacaktı. Mümin, müminin aynasıdır hadisini açıklar mısınız? Evet. Mümin, müminin aynasıdır. Çok derin bir mana taşıyor bu. Bir mümin, bir mümine baktığında aynanın iki yüzü vardır. Bir. Allah'ın bir ismi El-Mümin'dir. Kul, Rabbine bakarken, Rabbini anlamaya, tanımaya çalışırken el esma ül aslında kendine bakıyor. Allah'ın isimlerinin kendi üzerindeki tecellisine bakıyor. Allah'ın ismi mü'mindir. Allah bir mü'mine bakarken de kendini görmeyi diler. İsimlerinin tecellisini görmeyi diler. Yani mü'min Allah'a ayna olmuştur. Bu durumda kul, mü'min, Allah'a nazar ederken, gönül itibariyle nazar ederken nereden anlar, nereden tanır? Kendi üzerinden. Rabbi ona ayna olmuştur. Bu işin bir tarafı. Bir mümin bir mümine bakarken o ona nasıl ayna olur? Gene iki türlü ayna olur. Bir tanesi ondaki güzelliği gördüğünde kendi eksikliğini görür. Evet, benim de böyle güzel olmam lazım deyip kendi eksikliğini görür. Ondaki eksikliği, eksikliği gördüğünde aynı şekilde evet, benim böyle eksik olmamam lazım deyip gene ona aynalık yapmıştır. Kendi o e, kardeşinin eksikliğini gördüğünde kendisi eğer tamsa buna şükreder, buna hamd eder. Her halükarda kardeşi ona ayna olmuştur. Mümin ona ayna olmuştur. Dir yüzü eğer bakmıyor böyle bir bakışla değil, ayna olarak bakmıyor da sadece onda yanlış görüyorsa, eksik görüyorsa, kusur görüyorsa bütün o gördüğü kusurlar, yanlışlar, eksikler hepsi kendisine aittir. Çünkü karşısındaki insan kendisi için cennet olma, aşk olma, muhabbet olma ihtimi, imkanı vardır ondaki hal ne olursa olsun o onun mümin kardeşi eğer onu severse ona yardım ederse ona ikram ederse ona öğretirse onu yürütürse onu sevindirirse onun gönlünden Allah'ın sevgisini kazanır rahmeti kazanır dolayısıyla onu aynadır ondan nefret edemez ona kızamaz eğer Sadece yanlış görüyorsa o kendi yanlışıdır. Doğruyu göremedi. Anlayamadı. Kendisi yanlış. Eğer biri Allah ile nazar ederse yanlış bir şey göremez. Hiçbir yerde hiçbir yanlış yoktur. Her şey yerli yerindedir. Allah bizi huzura alırken hiç kimsenin hesabını bize sormaz. Bize bizim hesabımızı sorar. Yani ya Rabbi falanca böyle yaptı ne der sana ne sen ne yaptın onu söyle. Bu durumda senin doğru görmen gerekir. Doğru göremiyorsan, yanlış görüyorsan o yanlış sana aittir. Evet, o mümin aynasında kendi yanlışını görüyorsun aslında. O senin yanlışındır, onun yanlışı değil. Müminin kendini başkasının yanlışıyla kirletmesi doğru değildir. Evet, Sadece muhatap olduğu kim olursa olsun... Güzel yapmaya çalışıp onun üzerinden Allah'ın yakınlığını, sevgisini, rızasını kazanmaya çalışmalıdır ki doğru yapmış olsun. Yoksa böyle hatasını, günahını görüp onu sevmediyse bu durumda ondan uzaklaştı. Aslında mümin kardeşinden uzaklaşırken Allah'tan uzaklaştı bir de. Tabii bunun çok böyle detayları vardır yalnız. Evet, mümin, müminin aynasıdır. Güzel bakan güzel görür ama güzel bakmayan da güzel görmez. Bakarken insana Allah'ın onun üzerindeki isimlerinin tecellisini görmesi gerekir. Allah'ın onun üzerindeki muradını görmesi gerekir. Böyle baktığında zaten gözü kamaşır. Onu sever, onun güzelliğinden dolayı gözü kamaşır, gözleri kamaşır. Yoksa yanlışa bakınca yanlışı görür. Onun için söylüyoruz. Güle bakan gülü görür. Evet, güle bakan, bakanın gönlü gül bahçesi olur. Ama dikene bakan da dikeni görür. Onun da gönlü dikenlik olur. İnsana bakarken, güzelliğine bakmak gerekir. Yanlışına değil, dikene değil. Dikene bakıp, yanlışa bakarsak, gönlümüz yanlışlarla dolar. Kimle? Nefretle dolar. Sıkıntıyla dolar. Ama güzelliğine bakarsak, Güzellikle, muhabbetle dolar. Evet. Efendim, diğer bir sorum da okuduğum Kur'an-ı Kerim kitabı Elmalı'nın tefsir kitabıdır. Meali okurken devrik cümlelerden oluşan ayetleri anlayamıyorum. Tekrar tekrar okuyorum, olmuyor. Bu gibi durumlarda ne yapmalıyım? Teşekkürler cevabınız için. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Bu durumda yapılması gereken daha böyle açıklamalı, izahlı Mealler okumalidir. Zaten aynı şekilde e, el bir de açıklamalı meali vardır. Hatta birkaç tane olması gerekir. Bir, iki diye. E, önce bir kontrol etsin. En güzel hangisi anlaşılıyorsa kendisi için ondan almalıdır. O devrik cümlelerle onu tam olarak e, anlamak zordur. Eğer Arapçasını bilmiyorsa. Efendim istersen bir soruyla, bir mesajla arabela bilir Yani daha uzun kavatal. Tabii. Tamam. Efendim Tekir Dağdan Durhan Aysal. Selamun Aleyküm canım efendim. Aleyküm selam. Belki dinleyel, dinleyenler de siz de benim size olan sevgimi anlatmamdan, hatta Muhammed kardeşim de okumaktan bıktınız. Estağfurullah diyelim. Efendim ve doğrusu ben bugün çok zorlandım öyle bir şey söyleyeyim ki dedim bugüne kadar hiç söylenmemiş bir söz olsun ama asla bıkmadım. Belki gönlümdekini anlatacak kelime yok ya da ben bilmiyorum. Yeryüzünde yedi bin küsür dil varmış ve her gün iki dil kavmi ile birlikte yeryüzünde sinirliyormuş. Her an yeni bir yaratılışla yaratış, yaratışını yenileyen Allah öyle yok edip öyle yaratıyor ki onun bütün yaratıklarının diliyle tesbihiyle övmek ve hamd etmek isterim. Aziyetimden afına sığınırım ve size bütün dillerden ve yaratıkların lisanıyla sizi seviyorum demek isterdim. Ellerinizden öperim. Efendim, estehasdikim Ondan sonra dilleri sıralamış efendim. Yüzdür, ikiyüzdür bilmiyorum ama. Evet. Sizi seviyorum demiş efendim. Allah'ın yaratmış olduğu bütün mahlukatın diliyle, lisanıyla Allah'a hamd olsun diyoruz. Bütün kardeşlerimizle beraber söylüyoruz. Rabbimizi bütün varlığın tesbihiyle tesbih ediyor, ile hamd ediyoruz. Bütün dillerle ona hamd ediyor, onu tesbih ediyor, onu tekbir ediyor. Ona şükrediyoruz. Hamde, övgiye, sevilmeye layık olan bir tek O'dur. Her ne ki, her kim ki sevgiye layıktır, o Allah'ın sevgisinden dolayıdır. O Allah'ın tecellisinden dolayıdır. Dolayısıyla her şey, herkes aslında O'na hamd eder, O'nu tesbih eder, O'nu sever. Ya iradeli ya iradesiz. Ya bilerek ya da bilmeyerek. Her neyi seversen sev, O Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibaret ve O Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Taşı da sevsen bu böyledir. Ağacı sevsen de bu böyledir. Herhangi bir şey sevsen de bu böyledir. Ama Allah bizden irademizle O'nu sevmemizi, O'nu tercih etmemizi ona aşık olmamızı istiyor. Onun için bilerek, isteyerek kendi irademizle, kendi tercihimizle Rabbimizi hamd ediyor, tesbih ediyor, onu tekbir ediyor, onu tevhid ediyoruz. Sevilmeye layık olan O'dur. Tesbih edilmeye layık olan O'dur. Hamd edilmeye, övülmeye layık olan O'dur. Bütün güzellikler O'na aittir. Hakiki, gerçek varlığa bir O sahiptir. Her şey O'nun tecellisi. Her şey O'nun güzelliğinin, isminin, isimlerinin, El Esma-ül Hüsna'sının güzel isimlerinin tecellisi. Seven O'dur. O sevmese, yaratmazdı. O sevmese, hiçbir şey O'nu sevemezdi. O sevince, varlık O'nu sever, O'na aşıktır. Her şey semaharında, evet, her şey hamd ile tesbih halinde, tekbir halinde, tevhid halinde. Tek kelimeyle Rabbimizi seviyoruz, Rabbimizi sevmeye davet ediyoruz. Allah'ın kullarını, evet, Rabbimizi sevmeye davet ediyoruz. Rabbim Allah'tır demeye davet ediyoruz. Mabudum, maşşukum, ilahım, evet Allahtır demeye davet ediyoruz. Başka da bir şey yok. Bunun dışında her söz batıldır, her söz boştur. Resulullah Efendimiz buyurdu: Allah demekten başka fazla konuşmayın. Fazla konuşmak kalbi karartır. Allah demenin dışında fazla konuşmayın dedi. Her sözümüz Allah demek olsun. Onu kastetmiş olalım. Onunla olmuş olalım. Evet. Allah bütün kardeşlerimize her zerresiyle Allah demeyi nasip etsin inşallah. Amin. Aşka yolculuğu aşkla yolculuğu Evet, aşkta yolculuğu ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle evet, sarhoş olanlardan eylesin. Her şeyini, canını Allah yolunda kurban etmeyi, kurban edecek bir imani, bir aşkı, muhabbeti ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hayri, güzelliği, tecellisi, aşkı, muhabbeti bütün kardeşlerimizin üzerine, gönlüne olsun. Amin. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Amin. Allah müminleri bir ve beraber eylesin. Kardeş eylesin. Amin. Allah bizi peygamberine, Resulüne, Nebisine tabi olanlardan eylesin. Amin. Onun yolunda yürüyenlerden eylesin. Amin. Şeytana, iblise tabi olanlardan eylemesin. Amin bütün kardeşlerimize, muhabbetlerimize arz ediyoruz. Efendim, çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam ederiz. Soramadığımız, soramadığımız sorularınızı sorarız inşallah. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.